Allahu bilahe min ash-shaitan ar الله Bismillahi al-Rahman al-Rahim. Alhamdulillahı Rabbi'l-alemin. Ve salat ve selamü ala Rasulüna Muhammed ve ala alehi ve cahbhi ajamain. Vemen ittabağhum bi-ıhsan ila yomüddin. Raziyyetü bilahe Rabbi. Vbül-Islam dina. sallallahu aleyhi ve ve Muhterem kardeşlerim, çok değerli konuklar, misafirler, bizleri internet üzerinden seyreden ve dinleyen muhterem kardeşlerimiz, sizleri öncelikle alemlerin Rabbi olan Allah Azza Ve Celle'nin selamıyla selamlıyor. Yaptığımız ve yapacağımız bütün işlerin ve daha hassas olan bu tefsir dersimizin hayırlara vesile olmasını. Yine alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle'den niyaz ediyorum. Vesselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Aziz dostlar, muhterem kardeşlerim. Kur'an'ı şan'dan nasiplenebilmek adına bizleri bir araya toplayan Allah Azze ve Celle'ye hamdolsun. Yine uzaktan ve yakından ayeti celilelerden nasibini almak için buraya emek sarf eden, efor sarf eden bütün kardeşlerimize de Allah Azze ve Celle hayrıyla muamele buyursun inşallah. Kerim kardeşlerim, bildiğiniz üzere geçen haftaki dersimizde Bakara suresinin 49 ve 50. ayeti kerimelerini işlemiştik. Tabii bugün işleyeceğimiz ayetler bir önceki ayetlerle siyak ve sibak açısından direkt ilişkisi olması hasebiyle her zaman olduğu gibi bir hatırlatmakta fayda var diye düşünüyorum. 49 ve 50. ayeti kerimelerde Allahu Azimuş Şan yine beni İsrail'in üzerinden Musa Aleyhisselam'ın vakasını bize resmederken "Ve iz neccaynakum" diye ayeti kerimeyle başlar. Bu ifadeyle başladı ayet-i kerime. Biz sizleri kurtardık. Hatırlayın geçen hafta uzun uzun üzerinde durmuştuk. Daha iyi anlayabilmek için tasvir etmiştik. Öncelikle Firavun'un İnsanlık vahşetindeki zirvesini size resmetmiştim. Ve yine aynı şekilde, çünkü ortak payda insanlığın vahşetteki zirvesiydi. Cahiliye döneminden de size örnek vermiştim. Ve Allahu u ne yaptı? Beni İsrail'i Firavun'un elinden, o kirli hayattan insanlığın vahşet yaptığı zirve yaptığı o cahiliye tortularından Mustafa peygamber ve risaletiyle kurtarmıştı. Bundan bahsetmiştik. Ve yine aynı minvalde Allah'ın Resulü Aleyhissalatu vesselam'dan bahsetmiştik. Yine aynısıydı hatırlayın. Zulüm, işkence ve cehalet adına aklınıza ne gelirse. Tabi bugünkü ayeti kerimede ise hani Yine bağlamak adına aziz dostlar, Allah subhanehu ve teala 50. ayeti kerimede kızıl denizde mahsur kalan bu manada, arkasında firavun ve önünde deniz olan Beni İsrail ve Musa aleyhisselamı Allah Azza ve celle mucizevi bir olayla kurtarmıştı. Denizi yarmış, ayetler serdetmiştik hatırlayın. Ve Musa aleyhisselamın önderliğinde Beni İsrail, Firavun'un zulmünden kurtulmuştu Buraya noktayı koyalım Burası bitti Musa aleyhisselam Beni İsrail'le birlikte yol almaya devam ediyor Ve şimdiki ayeti kerimemizle Kaldığımız yerden devam ediyoruz Şimdi öyle tasavvur edin Tekrar etmemdeki maksat oydu Yani öyle bir yerde kaldık ki Bakın beni İsrail ne yapıyor Ne ile neticelenecek olay Şimdi ayet-i kerime şu. 51. ayet. O iz vaadna Musa 40 leyle Sonra ejle min ve entum Şimdi biz diyor Musa'yla Allahu Teala hitaben diyor ki biz Musa'yla vaatleştik. Tek taraflı vaat değildir. Lugat açısından böyle bir incelik vardır. Yani vaat söz verdik. Buradaki içerisinde yüklenen mana şu olmalıdır. Biz Musa ile sözleştik. 40 gün Musa'yı ben misafir edeceğim diye biz vaatleştik diyor Allah Azimuşşan. Şimdi mealini vereyim de inşallah takip etmesi daha kolay olsun aziz dostlar. Diyor ki biz Musa ile vaatleştik 40 günlüğüne o döndü siz bu zayı ilah edinmiştiniz. Ona tapıyordunuz ve siz zalimlerden oldunuz. Ayet böyle, mealen. Şimdi şöyle soru tevcih edebilirsiniz bana. Ya hocam gitti turdağına 40 gün geldi. işte bu zayi ilah edindiler. Bunun şerh edilecek, tefsir edilecek hangi yönü var? Doğru. Ama bazen bir ayeti kerimeyi başka bir ayeti kerime daha iyi izah eder onun için bu ayeti kerimenin nazarınızda daha iyi anlaşılmasını istiyorsanız kerim kardeşlerim Taha suresi 86. ayeti kerimeye mutlak surette müracaat edin Taha suresinde Allah azze ve celle bu olayı biraz daha uzun tutarak detaylandırıyor Allah Subhanahu Wa teala diyor ki bunun üzerine Musa kavmine üzgün bir şekilde döndü. Yani Musa aleyhisselam Allah Azza ve celle'nin yanındayken Tur dağında Allah Azza ve celle Musa aleyhisselama haber verdi. Dedi ki senin kavmin bu zaya tapar oldu. Diyor ki ayet-i kerime Taha suresinde üzgün bir şekilde kavminin yanına döndü. Gelin de bundan sonrasını Musa aleyhisselamın sözünden ayet anlatsın bize Diyor ki Musa Aleyhisselam ey kavmim Rabbimin vadi vadinin neresini beğenmediniz Subhanallah ilk sordu soru bu Bunu istirham ediyorum çizin altını Musa Aleyhisselam diyor ki Rabbimin vadinin nesini beğenmediniz İki. Bakın hep soru soruyor Musa Aleyhisselam Taha suresinde Diyor ki ben sizden ayrılmazdan evvel biz sizinle sözleşmedik mi? Sözü hatırlatıyorum. Allah azza ve celle sözünüze sadık kaldığınız takdirde size cenneti vaat ediyor. Sözleşme bu. Siz de bunun altına imza attınız. Allah azza ve celle size sözünüze sadık kaldığınız takdirde size Firdevs cennetini vaat ediyorum dedi Allah. Bunu biliyor. Bu önceden bir konuşma. Musa Aleyhisselam geliyor. Diyor ki Allah'ın vaadinin neresi hoşunuza gitmedi? Nesini beğenmediniz Allahuazza ve celle'nin vaadinin? İki. Verdiğiniz sözü ne tez unuttunuz? 40 gün oldu 40. 4 sene değil, 14 sene değil, 4 asır değil. 40 gün. Allahuazza ve celle'ye verdiğiniz sözü ne tez unuttunuz? Ve en sonunda diyor ki Allah soru 3 Allah azza ve Celle'nin azabına müstehak olmak için mi sözünüzü yediniz? Allah'a var. Bu ayette bize ders çıkar mı? Ziyadesiyle çıkar inşallah. Düşünün. Bu sorular üzerinden biz bugün inşallah nimetleneceğiz. Şimdi Beni İsrail Musa Aleyhisselam'ın bu sorularından ve bu ayeti kerimenin bize açıklamasından hareketle Beni İsrail ne yapmış? Aziz dostlar bir, sözünde durmamış. Sözleşmişler. Allah'a ve onun peygamberine mutlak manada itaat edeceklerini söz vermişler. 40 gün içerisinde bir dönüyorlar ki subhanallah. Allah Azze ve Celle'nin tam aks istikametinde bir şirk diye ad edebileceğimiz bu zayet yapıyorlar. Nerede kaldı itaat sözün? Nerede kaldı senin kulluk sözleşmen? Hemen ardından ikinci soru. Beni İsrail Allah'ın vaadini demek ki beğenmemiş. Evet. Biz de bugün Beni İsrail'in bu hasletinin üzerinden kendimize dersler çıkartacağız. İnşallah. Tabir yerindeyse Musa aleyhisselam Taha suresinde onların nankörlükle itham etti. Öyle değil mi? Söz verdiniz, sözünüzde durmadınız. Allah size cenneti vadetti. Var mı alası? Allah'a kasem ederim ki yok. Ama siz nankörlük ettiniz. Birazdan konuşacağız inşallah. Ve bunun üzerinden biz bakın neler öğreniyoruz. Öncelikle Beni İsrail'in Yahudileşme temayülü alameti olan sözle alakalı birkaç şey sizlerle paylaşmak istiyorum. Bakınız sözünde durmadı dedik. Şimdi bu hiç iyi bir haslet değil aziz dostlar. Birazdan inşallah bir örnekle zenginleştirmeye çalışacağım. Ama bakınız bir Arap atasözünde şöyle bir ifade vardır. اَحْوَلُ min abi بَرَاقِشِ bir barakış, ispinoz kuşu var. Çok ilgi alanım değil ama etüt ettiğim için biliyorum. Yani uzmanlık alanım olup da o manada rahat konuşmuyorum. Ee, i̇spinoz diye bir kuş var. Bir barakış ispinoz kuşu demek. İspinoz kuşunun bir özelliğinden ötürü Araplar bunu deyim ya da tırnak içerisinde atasözü haline getirmişler. Tercümesi şu: "Ahvalu min Abi Baraqish. kuşundan daha dönek." Spinoza kuşundan daha çok sözünde durmayan manasında. Allah Allah. İnsan merak ediyor. Diyor ki, "Spinoza kuşu nasıl bir özelliğe sahip ki ondan daha dönek olunsun?" Spinoza kuşunun bazı türleri kerim dostlar böyle tabiri mi maruz görün? Çok sık Tüy dön, tüyünden dolayı renk değiştiren kuştur. Mesela bugün uyanıyorsunuz, ispinoz kuşunuz var, maşallah ne kadar güzel ya mavi mavi. Hakikaten içini açıyor. Ertesi gün bir uyanıyorsun, kafesin içerisinde siyah renkli bir kuş. Onun için çok sık renk değiştiren ve renginden dolayı da nasıl bir kuşsun ya sana maviş mi diyeyim, sarış mı diyeyim? Böyle bir ifadede dönekliğinden ötürü kişide oluşturduğu itibarsızlık İspinoz kuşunu ata sözünde konu haline getirmiştir. Ehvalu min abi barakiş. Bir adama söyleyeceksen bu lafı söyle yeter. Sen İspinoz kuşundan daha da döneksin. İşte Beni İsrail'e bu tanımlama nasıl oturuyor? Tam böyle anlaşılır manada oturuyor aziz dostlar. Onun için bu önemli. İsyan ettiler. Allah Azze ve Celle'nin Allah Azze ve Celle'ye itaatta sözlerinde sadakat göstermediler. Ne yaptılar? Muhalefet ettiler. Biz de bu ayeti kerimenin üzerinden iki tane hasletin üzerinde duracağız inşallah. Çünkü Yahudi temayülüdür. Biz bu konuda bu meseleyle alakalı olarak inşallah böyle bir temayül göstermeyeceğiz. Bir... Allah azza ve celle'nin vaadini hafife almayacağız. Detaylandıracağım inşallah. 2 Kulluk sözleşmesine riayet edeceğiz. Hep bunu söylerken de lütfen Beni İsrail'in o vakasını hatırlayın olmaz mı? Söz veriyor, ayrılıyor, 40 gün geçmeden geliyor ki itaati bırak, tamamen isyankar bir hal almış beni İsrail. Bunu unutmayın lütfen. Onun için bir Allah Azza Ve Celle'nin vadedine ihtiyaç duyacağız. İhtiyak ne demek? Arzu duyacağız. Allah Azza Ve Celle'nin vadedini ciddiye alacağız. Vadeden Allah'tır ki o Allah. İnnallah la yuqliful miyat. vadinden asla dönücü değildir. Şimdi bir örnek vereyim. Dershane serüvenini az çok hepimiz geçirdik. Bize şöyle derlerdi. Sınavda başarılı olmak istiyor musun? Tabii hocam. Kim istemez? İstiyorum. 2000 soru çözeceksin. Hay hay. Vade erişebilmek için, vadin nazarında tahakkuk edebilmesi için senden ne isteniyor? Şartların yerine getirilmesi isteniyor. Ama önemli olan şu. Orada 2000 bin, üç bin, bin, bin sorusunu tartışmıyoruz bakın. Bir kimse vaadi, vaad edilen şeyi ciddiye alırsa yapacağı işler bu manada onun için hiç de zor gelmez. Hemen daha fazla ziyadeyi kelam yapmadan bir örnekle zenginleştirelim inşallah rahman. Vaadi ciddiye alacağız. İstirham ediyorum Allah rızası için çizin altını. Çünkü vadeden Allah'tır. Bize Allah Azze ve Celle cenneti vaad etti mi bugün? gün? Vaad etti değil mi? وَلَا خَوْفٌ ve lahum هُمْ يحزنون dedi. Şunu şunu yaparsanız size o gün korku yok, size o gün hüzün yok dedi Allah. Bunu diyen Allah, o Allah ki vaadinden dönmez ciddiye alacağız. Uhud. Hepinizin bildiği bir örnek ama müsaadedin hatırlatmış olayım. Hani diyor ya ayet-i kerimede, فَذَكِّر İnne الذِّكْرَةَنْ فَعُ Hatırlat, biliyorlarsa da hatırlat, hatırlatmakta müminlere fayda vardır. Bu kabilden görün, oldu mu inşallah? Uhud, Cabir radıyallahu anh rivayet eder. Sahih bir hadistir. Hepinizin bildiği bir hadistir. Bir sahabe elinde 3-5 hurmayı yerken, ne hikmettir aklına bir soru gelir. Kalkar gider Allah'ın Resulü Aleyhisselatü vesselam'ın yanına. Der ki: "Ya Resulullah, in qutilt fe ayna ana ya Resulullah?" "In qutilt fa ayna ana ya Resulullah?" Ben şu meydan kızışacak birazdan ya Resulullah. Ortalık böyle toz duman olacak. Ben eğer şu meydanda katledilirsem benim yeresi, benim yerim neresi? Siz bana Nereyi vaat ediyorsunuz ya Resulallah? İn kutiltu fe eyne ana ya Resulallah. Bana bir de hele. Ben birazdan şu meydanda öldürülürsem benim yerim neresi? Allah'ın Resulü'nün ağzından sadece bir kelime çıkar. Ne? El Cennet. Subhanallah. Firdevs ilavesiz. Havzu Kevser ilavesiz. Allah Azze ve Celle'nin onca nimeti ilavesiz olarak sadece cennet ama bunu vadeden vadinden dönmeyen Allah'tır onun müjdeleyicisi Allah'ın Resulü'dür bunu bilen bir sahabe vurmayı yemeye dahi vakit ayırmaz der ki Cabir radıyallahu anh vallahi biz onun Uhud dağının eteklerinde şehit olduğunu gördük Allah'ın vadini ciddiye almak böyle olmalıdır Kesin mi ya Resulullah? Kesin cennet değil mi? Ya böyle bir sorgulama yok. Allah'ın vaadinden böyle bir şüphe söz konusu değil. Dedim ya ziyadesiz, sadece Allah'ın Resulü cennet var sana. Sen eğer ki şu meydanda katledilirsen, Allah Azza ve Celle'nin yolunda şehit düşersen sana cennet var. Bitmiştir o sahabe için. Teminatı aldı mı? Aldı. Gerisi teferruat ve o sahabe şehit düştü. İşte biz, birinci şık neydi aziz dostlar? Allah Azza ve Celle'nin vaadini ciddiye alacağız ve ihtiyaç duyacağız. İki, ne dedik? Kulluk sözleşmesine riayet edeceğiz. Hep bunları bakın beni İsrail'in üzerinden öğreniyoruz. Çok terbiyeli bir adama gelmişler. Demişler ki be abi senelerdir içimizde yaşarsın. Maşallah, tabarek Allah. O kadar terbiyelisin, o kadar terbiyelisin ki. Merak buyurduk. Terbiyeli olmayı kimden ve nereden öğrendin? Adam der ki terbiyesizden. <gülüyor> Nasıl yani? Diyor ki ben terbiyeli olmak için hiç azami bir gayret sarf etmedim. Terbiyesiz davranış sergileyen insanların kınandığını gördüm. Allah'ın uyardığını gördüm bu manada. Ve o davranışları yapmadım, oldum terbiyeli bir insan. Terbiyeli bir insan mı olmak istersin? Terbiyesizlik yapanların o davranışını yapmayacaksın. Biz beni İsrail'in üzerinden bugün neyi öğrendik? Allah Azza Ve Celle'nin kadaplandığını öğrendik. Musa Aleyhisselam'ın onların hakkında kahr olduğunu, üzüldüğünü öğrendik. Öyleyse biz de onların üzerinden bu manada tırnak içerisinde kulluğu öğreniyoruz. İkincisine idi sözde riayet etmek. Peki biz Allah'la sözleştik mi aziz dostlar? Duyamadım. Sözleştik. Kur'an'ın birçok ayetinde bu sözleşmeyi yeniler dururuz. Ama bir ayet var ki günde 5 defa huzuru ilahiye durduğumuz zaman sünnetleri de ilave edersek çoklarca defa ''Ben bu sözümün arkasındayım ya Rabbi.'' Fatiha suresinde konuşmuştuk hatırlayın. Ben yaptığımız sözleşmeyi de unutmadım ya Rabbi. Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Errahmanirrahim Maliki yavmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Ne diyoruz? İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Sana kullu ederiz ya Rabbi. Senin kulluğunun içerisine giren her maddenin altında imzam vardır ya Rabbi. Bu ayet böyle tefsir edilir. Gerek yok ziyadesine. Yardımı senden isteriz ya Rabbi. Diyoruz değil mi? Sözleşmenin içerisine Allah Azze ve Celle kulluğa dair ne varsa girer. Çok şeyler söylemek mümkün. Bir örnek vermek istiyorum. Örneğin, bir Müslüman bacımızın başörtüsüne sahip çıkmak, kulluk sözleşmesinin maddelerinde yer alır mı almaz mı? Alır. Alır. Mescidi Aksa'yı savunmak onu dert edinmek kulluk sözleşmesinin maddelerinde yer alır mı? Alır. Bu kapsamda Müslüman kardeşlerimizin canı, kanı, malı heder edilirken onlara sahip çıkmak da bu sözleşmenin maddelerindendir. Yani İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'in sadece namazla daraltılacak bir alan değildir. Allah azza ve celle'yi razı etmek adına her amel kulluğun bir parçasıdır. Neyi anlatmak istiyorum biliyor musunuz? Allah azza ve celle'ye kulluk yaptığımıza dair şöyle bir söz vermedik. Bu doğru ya Rabbi. Sana ömrüm boyunca bütün emirlerine riayet edeceğime söz veriyorum. Bunu kastetmiyorum. Biz Allah Azza ve Celle'ye kulluk yapacağımızın teminatını İyyâken A'budu ve İyyâken Esta'in'de verdik. Öyleyse az önce saydığım hususlar da dahil olmak üzere Allah Azza ve Celle'nin razı olduğu, kadaplandığı her husus bizi bağlayıcıdır. Ama zenginleştirmek adına bir örnek vereceğim inşallah. Bakınız Allah'a verilen kulluk sözünde nasıl riayet edilirmiş bize bugün Yakın tarihimizden bir kimse öğretecek. Evet. Sahabelere birazdan geçiş yapacağız inşallah. Biraz araştırdım. Çok derin mi araştırdım? Hayır. Yüzeysel araştırdım ama Fahreddin Paşa Osmanlı Hilafet Devleti'nin son dönemlerinde bir da bildiği bir paşadır. Medine'yi savunurken ...subaylığı elinden alınan ve sürgün olan bir askerdir. Osmanlı Hilafeti Devleti'nin askeri. Araştırdım. Tabii ben bunu tarihi kaynaklardan buldum. Milli eğitimin müfredatında ve kitaplarında Fahrettin Paşa anlatılmıyor. İlgimi çekti. Daha da detaylandım. Daha da araştırmacı oldum. Acaba bu adam ne ola ki? Milli eğitimin kitaplarında böyle bir subay anlatılmasın Sonra bir cümle dikkatimi çekti. İngiliz ajanı Lawrence var ya, onun bir cümlesi dikkatimi çekti. Ondan sonra anladım. Fahreddin Paşa'nın milli eğitimin kitaplarında niçin yer almadığını o zaman anladım. Lawrence diyor ki o çöl kaplanıdır. O diyor otururken masum durur da, eğer ki diyor onun mukadderatına yaklaş, adamı parçalar. Diyor ki ben onun kadar dini uğrunda inatçı bir adam görmedim. Dedim ki tabi Lawrence böyle diyorsa böyle vefakar bir paşa milli eğitimin tarih kitaplarında yer alamaz. Ne yapmış Fahrettin Paşa? Konumuzla alakası ne? Söz vermiş. Ve bakın sözünde nasıl durmuş. 1916'da hani bu Şerif Hüseyin isyanının ardından oralar karışır ve Osmanlı hilafeti son dönemleridir. Hastadır ama İslam onun hala özüdür. Gönderirler Fahrettin Paşa'yı Medine-i Münevvere'ye İngiliz isyanından koruyabilmek için. Dikkat edin. Tabii ta böyle başından tarihi bir formatta anlatmayacağım ama Fahrettin Paşa'nın kendi ağzından anlatayım. Diyor ki Subhanallah biz oraya vardık. İki sene yedi ay uzamış. Orayı istila etmişler ama işgalcilerin eline Medine-i Munavvera'nın geçmesi iki sene yedi ay sürmüş. İki sene yedi ay. Fahrettin Paşa diyor ki sadece iki sene yedi ay hurma yedik. Allah-u Ekber. İfadesini aynen zikredeyim. Burada biz değil isyancılara değil Hurmaya esir olduk diye de bir ifadesi vardır. Siz düşünün. iki sene yedi ay sadece bir Adana kebap yediğinizi düşünün. Diyor ki geldiğimizde hurmanın çorba kültürü yoktu onu bile öğrendik. İki sene yedi ay. Esas konuya geliyorum. Heybetli. Ne zaman orayı Medine-i Munavvere'yi Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kabrinin bulunduğu Fahreddin Paşa'nın ifadesiyle İslam Devleti'nin ilk temeli ne zaman isyancıların akınına uğrasa Fahreddin Paşa hep püskürtmüş. İki sene 7 ay boyunca. Lawrence'ın ifadesidir. Ne zaman üzerine varsak kaplan gibi atıldı ve bertaraf etti. Onun lakabı çöl kaplanıdır. Haytta onun heybeti bugün Medine'ye gidin. Fahreddin deyin Ata sözünde yeri vardır. Söyleyeyim de benim şaşırdığım gibi siz de şaşırın. Medineli bir kervan. Bakınız böyle yularından tutmuş devesini sürüklerken hani hayvanlar bazen korkar ya. İrkililler ne bileyim tuhaf tuhaf hareketler yaparlar. Sahibi yularından tutup deveye şöyle bakar. Ne oldu? Ne oldu kendine gel Fahrettin Paşa'yı mı gördün? Evet, gidin Medine'ye sorun. Bu ifadenin hala yeri vardır. Cesur. Ama tabii Mondros mütarekesi ve ardından işgal iyicene büyür. Esas noktaya geliyorum. Kulluk sözleşmesindeki riayet etmedeki samimiyete ve ciddiye de bakın. Allah rızası için. Konumuz tarih değil. İfadelerini aynen aktarayım inşallah der ki askerlerine artık geldik belli bir noktaya geldik bundan sonrası tamam fişeğinizin Allah rızası için Resul Aleyhisselatü Vesselam hürmetine İslam devletine merkezlik yapmış Medine'nin hürmetine fişeğinizin sonuna kadar mücadele edin tüfeğinizi yere koymayın bizim Allah'a verdiğimiz bir sözümüz var subaylar en nihayetinde Fahreddin'i esir alır Fahreddin'i ayaklarından sürüklerken dikkat edin ayakları gitmek istemez subaylar sürürlerken onu rauza'ya bakar rauzayı mutahharaya der ki Allah'a kasem ederim ki ya Resulallah vallahi ben sözümden dönmedim ben gitmedim onlar götürüyor vallahi onlar götürüyor ya Resulallah bunu üç kere tekrar eder ya Resulallah Vallahi ben sözümden dönmedim. Ben kendi isteğimle de gitmiyorum. Vallahi onlar götürüyor ya Resulallah. Allahu akbar. Kulluk. Kulluk sözleşmesinin bir gereği. Niye? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bizim için mukadarat mı? Vallahi öyle. İslam devleti, İslam nizamının tüm dünyaya hidayet meşalesi olarak yayıldığı, o temelin atıldığı Medine. Fahruddin Razi özür diliyorum. Fahrettin Paşa'nın nazarında bir değeri var. Bakınız. Mısır'da senelerce esir kampında bütün işkencelere ve eziyetlere maruz kalmıştır. Ama Fahrattin şunu söylemiştir. Kendi ifadesidir. Diyor ki: Esir kaldığım yıllar boyunca Resul Aleyhissalatü Vesselam'ın huzurundan ayrılırken üzerimde olan elbisemi ve botumu hiç çıkarmadım. Müthiş bir sadakat. Allah Azze ve Celle bize böyle bir kulluk bilinci ikram etsin aziz dostlar. Evet. 52. Ayeti Kerime'ye geçecek olursak. Diyor ki Allah-u Azimuşşan ayeti celiley-i tayyibesinde ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكْ لَا عَلَّكُمْ Hemen Beni İsrail'in vakasına dönelim. Ne yapmışlardı aziz dostlar? Sözünde durmamışlardı. Allah Azze vaadini ciddiye almamışlardı. İçtiyak duymamışlardı. Ve ne yaptılar? Bu zaya tapındılar. Ama Musa Aleyhisselam Allah Azze ve yalvardı, yakardı. Ve Allah Azze ve Celle bu ayet-i kerimesinde 52. ayet-i kerime diyor ki biz sizi diyor affettik. Yaptığınızdan sonra yaptığınız var ya min ba'di yaptığınız şeylerden sonra sizi aff ve mağfiret eyledik. Esas geliyor ayet-i kerimenin devamı. Leallekum teşkurun. Sizi affettik umulur ki şükredersiniz. Şimdi şöyle bir şey yok tabii. Biz şu anda bir kulluk maratonunda koşuyoruz. Doğru mu kardeşlerim? Bir maraton var uzunca ve biz baş aktörler olarak bu kulluk maratonunda koşuyoruz. Aksıyor muyuz? Aksıyoruz. Düşüyor muyuz? Düşüyoruz. Bazen maratonda koşu çizgisinden sapıyor muyuz? Sapıyoruz. Niye? Çünkü biz bir beşeriz. لَعَلَّكُمْ teşkurun ayeti üzerinde çok düşündüm. İnanın çok, çok ciddi manada tefekkür ettim. Dedim ki, la لَعَلَّكُمْ tefekkarun. Ne bileyim, başka bir şekilde de Allah Azze ve Celle bitirebilirdi. Ama diyor ki Allah Azze ve Celle zımnen, siz büyük bir kabahat işlediniz. Ama ben öyle bir Allah'ım ki, engin merhamet sahibi bir Allah'ım ki, yaptığınız bu yanlış işlerden ötürü sizi bağışlamayı bilen bir Allah'ım. Allah, Allah ekber. Sizi bağışladım. Karşılığında da sadece bağışladığımdan ötürü teşekkür etmenizi istiyorum. Şükretmenizi istiyorum. Niçin? Bir düşünün. Size 3 saniye müsaade. Çok az bir zaman dilimi ama yine de düşünün. Niye biliyor musunuz? Soruyorum. Cevabını da siz verin. Ya Allah affetmeseydi. Evet. Cevap. Düşünün. Az önce söyledim. Siz büyük bir hata işliyorsunuz. E, i̇şliyoruz. İşlediler. Ve insanoğlu gelecekte işleyecekti. Peki, "Wa ne? ya Allah bizi affetmeseydi." Ne olurdu? Söyleyeyim mi? El cevap sizden gelmedi. Cennet yolu tıkanırdı. Şöyle bir Allahımız olsaydı, şimdi ne yapıyoruz? Teşbih, de hata olmaz. Bu manada bir teşbih yapıyoruz. Hata işledin, bitti. Buraya kadar kardeşim. Cehenneme vabilselmasıdır. La kadar Allah. Böyle bir Allahımız olsaydı, ne olurdu halimiz? Onun için diyor ki Allah Azza Ve Celle kum teşkurun. Umulur ki istirhamım bu manada. Umulur ki tek beklentin bu manada. Şükretmenizdir. Allah'ın bizim şükrümüze ihtiyacı var mı aslında? Vallahi yok. Öğretisidir bu. Cennet yolu vallahi tıkanırdı. Gidemezdik bir daha. Ama Allah Azza ve Celle tamam bugün bize vahiy bu manada konuşmuyor. Canlı bir bağlantı hani şu anda oturduğumuz yerde inmiyor. Belki vahyin o titrekliğini dizlerimizde sahabeler gibi hissetmiyoruz. Ama Allah bizimle konuşuyor mu? Konuşuyor. Ve Allah Azze ve Celle merhametli mi? Amenna. Engin bir merhamete sahip mi? Amenna. Allah Azze ve Celle mağfiret sahibi mi? Amenna. İnnehu huve tevâbü rahim Tövbeleri kabul eden bir Allah'ımız var. Onun için bu ifade evrensel bir mesajdır. Gelelim. Ne yaptılar? Hata işlediler. Allah dedeki affettiği umulur ki şükredersiniz. Tabii dedim ki bize bugün bir hatanın üzerinden affedilmeyi Allah azza ve celle tarafından müşahede etmiş. Ardından da affedildiğini Allah azza ve Celle'nin bizzat ağzından duyan yani ayete muhatap olan ve ardından da şükür secdesine kapılan birisi anlatsın istedim. Bize kim anlatsın? Belki bir çoğunuzun bildiği bir sahabedir bu. Kâb İbni Malik anlatsın. O misafir olsun. Hata, tövbe, aff ve mağfiret l'alakum teşkurun nasıl şükredilirmiş nasıl şükür ispat edilirmiş vallahi bu ayet ancak kab ibni malik'in üzerinden anlaşılır yok ötesi olsaydı anlatırdım zaten yok kab ibni malik nerede kusur gösterdi aziz dostlar nerede hangi savaş tabuk Değil mi? Kabe İbn Malik hiçbir mazereti olmadığı halde Tebük gazvesine katılmadı. Döndüler Tebük'ten Allah haber verdi. İnanın bakın bakabilirsiniz şahit olun tüylerim diken diken oluyor. Ayet şu onlarla konuşmayın. Allahu Ekber. Allah bizi bu halden muhafaza buyursun. Düşünün. Allah Azza ve Celle sizi muhatap olarak kabul etmiyor. Diyor ki onlar emrime, emrime muhalefet ettiler. Bile bile Allah Azza ve Celle'nin emrini yerine getirmediler. Muhammed Aleyhisselam'ın üzerinden seslendi Allah onlara. Dedi ki onlarla konuşmayın. Allahu Akbar. İnsanın azaları titriyor. Allah Azza ve Celle'nin sizi muhatap almadığını düşünün sizi hiçe saydığını düşünün size kızdığını düşünün sahabeler elli gün Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselamın kapısını çaldılar bakın tarihe elli gün dediler ki ya Rasulallah, bir haber yok mu çok sevdiğiniz bir insanın sizle küstünü düşünün ya kapısında yatarsınız Barışmak istersiniz ama o barışmaz. Kahroldukça olursunuz. Kâb-i Malik diyor ki 50 gün benim hayatım zindan oldu. Kâb-i İbni Malik bir yerde otururken sahabe koşarak gelir. Der ki Kâb müjde var ya müjde oradan gelir. Sana müjdeler olsun. Bu şralek diyor ki ben Allah'ın Resulü'nün yanından geliyorum. Ben Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam'ın yanında otururken Allah bize seslendi. Ne dedi? Sana büşra, sana müjde var Kâb. Allah Azza ve Celle seninle konuşuyor. Dolayısıyla biz de konuşuyoruz. Tutuyor elinden Kâbe İbn Malik. Haberi getiren bakın teşekkür. Şükrana getireceğim Laallekum teşkurun. Affedilmenin verdiği sevincin Şükrana dönüştüğünü anlatacağım size Tuttu elinden Götürdü elbiseciye Dedi ki elbiseci Bu adamı baştan sona giydir Allah benimle artık konuşuyor Daha hızını alamadı Kehap Gitti Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselamın yanına Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam Ka'b İbn Malik'in selamını aldı artık. Selamu aleyküm ya Rasulallah Ve aleyküm selam Ka'b. Annen seni doğurduğu günü hatırlıyor musun Ka'b? Evet, yani bu manada doğduğun bugüne kadar senin en hayırlı günün bugündür Ka'b. Bu müjdeyi de sana veriyorum. Ka'b tatmin olmaz. Der ki ya Resulallah, annemden doğduğun günden bugüne kadar en hayırlı günü müjdeleyen sen misin, Allah mı? Der ki Ka'b, Allah'a kasem ederim ki sana bu müjdeyi veren Allah'tır. Ellerini açar Ka'b, der ki ya Resulallah, benim hatamdan sonra beni affeden Allah Azze ve Celle'ye, şükran mahiyetinde benim varlığım olan bütün servetimi İslam'a bağışlıyorum. Kabul buyur ya Resulallah. Allahu akbar. La'allekum teşkurun. Böyle bir şey. Der ki Ka'b yarısı bizim olsun yarısı senin. Aileni de geçimsiz bırakma. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Bu ayet böyle anlaşılır. Günah Adem oğluna yazılmıştır demiştim hadiste. Hatırladınız mı? Birkaç hafta önce. Hatasız? Yok, olmaz yani. Ama Allah bize yöntem göstermiş. Tevbe et. İnnehu tevvab. Ondan sonra da şükret olmaz mı? Çünkü Allah cennete giden yolu senin için açmıştır. İşte biz bunu bugün kimin üzerinden öğrendik? Ka'ab İbn-i Malik üzerinden öğrendik. Allah Azze ve Celle bize minimum seviyede hata yapmayı... Yaptığımız hatanın da üzerinden tövbe edebilmeyi ve tövbenin de üzerinden aff ve mağfirete nail olabilmeyi nasip etsin. Tabii 53. ayeti kerime <gülüyor> Ama bu sefer hidayete erersiniz umulur ki. Allah Azze ve Celle Musa Aleyhisselam'a seslenerek diyor ki Biz Musa ile birlikte size kitap ve Furkan'ı verdik ki doğru yola erişesiniz. Tabi Musa Aleyhisselam'ın peygamberliğinin bitmiş olmasından dolayı biz bugün Furkan ismini ifade ettiğimiz zaman neyi anlıyoruz? Bugün İslam Risaleti ile birlikte Furkan kavramını anlıyoruz. Yani zaten Furkan suresi var başlı başına ve Kur'an'ın diğer bir ismi de Furkan'dır. Kur'an'ın diğer bir ismi Furkan'dır. Tabi yine Musa aleyhisselam üzerinden söyleyecek olursak, bakınız Allah Azza ve celle Beni İsrail'in doğru yola erişebilmesi için onlara yol göstericiliği yapacak, olgular verdik demek istiyor. Kitabı ve Furkan'ı verdik. Burada kitap ayrı Furkan hak ile batılı ayırt edecek hükümler demektir. Ama bizim açımızdan gelelim. Günümüzün vakasıyla yorumlayalım. Bugün bizler aziz dostlar bana deseler ki hocam Furkan sizce ne? Teşbih-te hata olmaz kaidesinin verdiği rahatlıkla söylüyorum yine. Peki çok sık tekrar ediyorum bu cümleyi ama Furkan ayıraç demektir. Ona ayırgaç da diyenler var değil mi? Yani peki niçin vardır? Bir soru yönelteyim size. O kitapların basit ya arasına koyduğunuz veyahut da şu çizgi bakın şu ip nerede kaldığımı gösteriyor. Niçin vardır? Şu. Sizin okuduğunuz bir sayfa şurayı okuduysanız ve şurada kaldıysanız okumanız gereken doğru sayfayı yalnız sayfadan ayırt edebilmek için vardır. Ayıraç, ayırgaç. Furkan'da hak var, batıl var. Ama Furkan indiği dönemde hak yoktu. Ne yaptı? O batılın içerisinde kum tehtedun bize de bir hitaptır. Doğru yola erişebilmeniz için size bir yol gösterici tırnak içerisinde yanlış yol yerine seni doğru güzergaha yönlendiren navigasyonu sizlere tevdi ediyoruz. Budur. Bunun tarifi bu. Bugünün kavramı ve literatürüyle konuşuyorum ki daha iyi anlaşılsın. Bugün navigasyon olmadan biz varacağımız doğruyu yanlışlardan ayırt edemiyoruz. Vallahi Furkan böyledir. Batılın içerisinde Müslümanlar لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ Önü tıkanmasın diye doğru yola erişebilmek için Allah Azza ve Celle'nin lütfettiği en büyük nimettir. Vallahi öyledir. Çünkü o olmadan biz bugün cennetin yolunu kat'i surette bulamayız. Furkan, batıl bu diyor. Sesleniyor bize. Furkan'ın özelliği budur. Kur'an'ın fonksiyonelliği budur. Sesleniyor ve hitap ediyor Allah bize. Diyor ki kullarım şu şu davranışa yaklaşma cehenneme ve bi'sel mesir şu şu davranışları da yapmaktan geri kalma sana ve la khawfun aleyhim ve müjdeliyor. Furkan bu. Furkan'la hükmeden doğru hükmeder. Çünkü bir düşünün mümeyyiz özelliği olan bir kimse yanlışla doğruyu ayırt eden demektir. Doğru mu? Yol göstericidir kısmen. Ama ben bugün furkanı ve yol göstericiliğini bir örnek üzerinden anlatacağım inşallah. Ama örneğe geçmeden önce bugün. Hak ile batıl Allah'ın yardımıyla ayırt ediliyor. Ondan hiç şüphemiz yok. Elhamdülillah. Muhlis ve samimi Müslümanların azami gayretleri ve alimlerin gayretleriyle hak ve batıl birbirinden ayrılıyor. Allah'a hamdolsun. Rabbimizin bir lütfudur bu. Lakin alakum tehtedunun üzerinde de çok düşündüm. Doğru yola erişmek. Desem ki size hazirun olarak sorsam sizi doğru yola iletecek olan nedir desem tek ağızdan ne dersiniz? Kur'an yani İslam Risaleti. Ama bugün maalesef üzülerek ifade ediyorum aziz dostlar. Bu benim yaram. Paylaşayım istedim. Bu ayetin üzerinden biraz sizinle dertleşeyim istedim müsaade ederseniz. Bugün doğru yola erişmenin Belki Kur'an ve sünnetten beslenmeyen şahıslar üzerinden olduğuna şahit oluyor muyuz? Şu hocam beni doğru yola götürecek. Şu soruyu soralım Allah rızası için. Hak ile batılı ayırt edebilen bir kaynaktan mı besleniyor? Vallahi onun takipçisi ol. Çünkü bu bizim bugün yaramız. Bugün tırnak içerisinde hocam, hacım, ağabeyim beni doğru yola götürecek bu İslam'ın razı olduğu bir iş değildir. Sor. Hak ile batılı ayırt edip seni bu manata cennete uğraştıracak ve cennetin yolunu sana açacaksa buyur. Vallahi cismine bakma. Hacmine bakma. Anlatabiliyor muyum? Zenginliğine bakma. İhtişamına bakma. Çünkü İslam tarihinde hiçbir zaman bunlar muhteber olmamıştır. Tek muhteber şey vardır. Bugünün azığı olsun. Bugün Abdullah Hoca konuştu 40 dakika 50 dakika. Ama ne kaldı ya aklımda? Sorusu yerindeyken söyleyeyim. Bu olsun. Sizi cennete götürecek tek şey Furkan'dır. Hak ile batılı ayırt eden hidayet rehberidir. Vallahi ne Ahmet, ne Mehmet, ne de başka birisi. Çok çarpıcı bir örnek verip inşallah bugünkü dersimde nihayetlendirmek istiyorum. Ne dedim? Abi, hoca, sakalı var. Yalan mı söyleyecek? Hı? Sen ondan daha mı iyi bileceksin? Değil. Bakınız bunu bir gün Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın halifeli döneminden bir tane sahabenin üzerinden örnek vermek istiyorum. Beni etkiledi. Çünkü bizde bugün bir hastalık. Nafi İbn-i Haris, radıyallahu anh misafir olacak. O anlatacak. Nafi radıyallahu an Mekke'de validir. Dönem Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın halifeli dönemidir. Mekke'de elzem bir olay vuku bulur. Hemen Halife Ömer'le görüşmesi gerekir Nafi'nin radıyallahu an yerine birisini vali tayin eder. Dikkat edin. Düşer Medine yollarına. Ama Uswan diye bir bölgede Ömer radıyallahu an bir işi gereği oradadır ve Medine'ye varmadan o bölgede Mekke'nin valisi olan Nafi Hazreti Ömer'i yakalar. Hazreti Ömer radıyallahu an der ki Nafi Selamun Aleyküm Aleyküm Selam da ne işin var? Der ki ya emiral müminin çok önemli bir mesele zuhur etti Mekke'de. Onu size mutlaka bizzat aktarmam gerekiyordu onun için geldim. Der ki tamam geldin. Yerine kimi atadın? Bakın. Doğru yol göstericiliğindeki kritere dikkat edin. Kime atadın yerine? Der ki İbn-i atadım Mekke'de. Hazreti Ömer. İbn-i Ebza kim? Çünkü Mekkelidir. Değil mi Hazreti Ömer? Tanır herkesi. Der ki İbn-i ben duymadım. Sen Nafi Koskoca Mekke'ye Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Davetinin başlattığı Daveti uğrunda eziyetler çekti La Ukusimu bihezel beled Ve tehillun bihedel beled o beldeye bizim fetih yaptığımız o beldeye kimi tayin ettin ben tanımıyorum onu aynen ifade şu kelli felli bildiğimiz sahabeler varken sen İbnü i Ebza'yı mı atadın kimdir o bir de orada şu ifadeyi kullanıyor Nafi diyor ki o azat olunmuş bir köleydi o iyicene Hazreti Ömer'i şey yapıyor Hiddetlendiriyor. Ne dedin? Azatlı. Yani şey de değil. Yani Mekke'nin yerlileri de değil. Diyor ki ya Umar. Ya emiral mu'minin. İbn-i Ebza kimdir biliyor musun? Kimdir? Mekke tebasının içerisinde hak ile batılı ayırt etmeye muhtedir. En kavi insandır. Vallahi Furkan'a en çok o vakıf olduğu için ona atadım ya Ömer. Ellerini kaldırır Ömer. Der ki, <gülüyor> Sadakta ya Resulallah. Vallahi sadakt. İnne Allah'a yerfa'u bihâzel kitâb akvâmen ve yada'u bihî âkârîn. Vallahi sadakta ya Resulallah. Allah'u akber. Hazreti Ömer der ki, bu ifadenin ardından. Yani kimi atamış yerine? O tebaya hak ile batılı ayırt etmeye muhtedir. İnsanları hidayete en ciddi ve en imanada götürebilecek olan mümeyyiz, muhtedir birisini atadım. Bunun üzerine der ki, sadakta ya Resulallah. Sen doğru söyledin ya Resulallah. Vefat etmiştir çünkü Allah'ın Resulü. Arkasından ağrı diyor ki, vallahi sen doğru söyledin ya Resulallah. İnne Allah yirfa bihaza'l kitab akwaman Bu kitaba kim sarıldıysa Allah o kavimleri yükseltmiştir. Ne olursan ol. Köle misin ama Kur'an'a mı sarıldın vallahi gelir bir gün seni Mekke'ye vali yapar. Ve <gülüyor> ve bazılarını da terk ettiği zaman esfele safilin yapar. Hiçbir değerin olmaz. Ebu Leheb. Değeri var mı senin için? Var mı kardeşim? Sizin için var mı dostlar? Niye yok? Çünkü Kur'an ona değer vermiyor da ondan. Kur'an'a sırtını döndü de ondan. Ama İbn-i vali olarak Mekke'ye layık gören de Kur'an'ın bizzat kendisidir. Tırnak içerisinde. Niye? Çünkü Innallah yarfa'u bi adel kitab akwamen sen kim olursan ol yapıştın mı Kur'an'ın kulpuna o seni yüceltir de yüceltir onun için biz furkan deyince bunu anlayalım olmaz mı inşaallah rahman Allah azze ve celle kerim dostlar aziz kardeşlerim ve bizleri internet üzerinden seyreden ve dinleyen kardeşlerimiz. Allah Subh'ana ve Teala bizlere söylediklerimizle amil olmayı, sizlere de dinlediklerinizle amil olmayı nasip ve kılsın. Rabbim bize Kur'an-ı Azimuşşan'ın ayetlerinden nasiplenebilmeyi muvaffak kılsın inşallah. Allah Azze ve Celle taksiratımızı aff mağfiret eylesin. Allah Azze ve Celle hepinizden razı olsun. Subhane Rabbike Rabbil İzzete amma yasıfun. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Vesselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Oh, oh, oh.